Hocam, varis çorabının üzerine mes olur mu? Malum varis çorapları bir rahatsızlık sebebiyle giyilen çoraplardır hı hı. ve bu çorapların çıkartılması büyük sıkıntı meydana getirdiğinden dolayı varis çorapları sargı hükmünde oluyor. Hı hı. Sargı üzerine mes edildiği gibi varis çoraplar üzerine mes edilmek suretiyle kişi abdestini alabilir.